Muhammedun Maedinul Ingam ve Al Hikam, Mola Yıncıllı ve Salim, Daimen Abde, Ala Hatibikah ve Ayir El Xalq Kullihi. Ağızı Allah'tan Şeytan, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşamki mektubat dersimizde geriden devam ediyoruz. İmam Rabbani Kaddesi Allahü'nün İslami Hazretleri imanı anlatırken imanın zaruri olarak imansızlardan teberriği gerektirdiğini, yani beri olmayı, uzak olmayı, onlara benzememeyi, onların alametlerinden geri durmayı, iktiza ettiğini beyan etti. Ve konuyu şuraya getirmişti. Bir adam Allah ve Resulünün düşmanlarına düşman değilse, o kişi Allah ve Rasulü sevemez. Eğer Allah Teala ve Rasulünü sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini iddia ediyorsa mutlaka onları sevmeyenlerden uzak durur. Onlara düşman olur. Ve bir mısra ile son son kelimeyi bitirmiştik. Öyleyse muhibbimen yuhibb adiya benim düşmanlarımı seven benim dostum olamaz. Fakat burada başka bir konuya girdi. Buyuruyor ki Şia-i Şenia yani çirkin şia fırkası Ehl-i Beyt'i çok sevdiklerini iddia ediyorlar. Biz Ehl-i Sünnet'te Ehl-i Beyt'i çok sevdiğimizi söylüyoruz ve doğru söylüyoruz, takıya yapmıyoruz. Şimdi onlar da bize diyorlar ki siz Ehl-i Beyt'i sevmiyorsunuz. Ne semai Ali Bey'i sevmek dinimiz, imanımız. E diyorlar ki siz Ali Bey'i sevseniz diğer üç halifeyi tutmazsınız. Onlardan uzak durursunuz. Diğer sahabenin tümünü sevmezsiniz. Sev sevmemelisiniz. Niye? Esen demedim mi ki? Bir kimseyi sevmek onun düşmanlarına düşman olmaktan geçer. Efendim Üç halife olsun, diğer sahabenin tümü olsun Hepsi Ehli Beyt'e düşmandırlar Haşa yani O zaman siz hem Hazreti Ali Efendimiz'i işte dördüncü sıraya koyuyorsunuz Diğer üç halifeyi ondan üstün tutuyorsunuz Sonra Hazreti Ali ile işte Hasbel Beşer, Hasbel Kader Savaşa girmiş e, Cevel ve Sıf'ın hadiselerinde Savaşa girmiş Diğer sahabeyi de Efendim Seviyorsunuz, tutuyorsunuz. E, o zaman El i beyti sevemezsiniz. Diyorlar şiha bize. Şimdi oraya bir cevap veriyor yani. Sanki cümleyi muhterize gibi girdi buraya. Esas Allah ve Rasulü'nün düşmanları kafirlere benzememek, kafirlerle dost olmamak imanın e, olmazsa olmazıdır. Konusundayız yani. Geçen ders oydu. Şimdi bir de ilerisi ona devam edecek yine bizim. Şimdi buradan geçişimiz oraya geçeceğiz araya bir e, cümle soktu yani. Parantez açtı diyorsunuz ya Türkçe'de. Buyuruyor ki Ve icra-u şiati şeniyati O çirkin şia fırkasının e, yürürlüğe sokması, hazil kazı yete bu hükmü yani bir kimseyi seven, onun düşmanlarına düşman olur. Düşmanlarına düşman değilse o kişi sevmiyor demektir. Bu bir kazıya yani. Bu hükmü icra ediyor şia Ne hususta Fihi muvaliati ehlil beyt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hane halkı olan Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma annemiz, Hasan Hüseyin torunlar Yani başlıca onlar tabi burada Harp onların üzerinde Dönüyor Çünkü Ezvac-ı Tahirat'ta Efendim ehli i Beyt'tendir. Fakat şianın derdi onlar değil annelerimizi de tutmazlar yani. Bir de Hatice annemizi tutarlar. Fatıma annemizin annesi olduğu için. Bir de Hz. Ali Efendimizle alakalı bir mevzusu yok. Yani o çocukken vefat ettiği için. O noktada Hatice annemizden başka da annelerimizden kimseyi sevdiklerine dair mi? Belki bir Ümmü Selim'e radıyallahu anh'a biraz bilmiyorum. Öyle bir şey katılım da var. Geri kalan annelerimizle Şian'ın hiç ehli beytmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve hanımlarıymış falan işleri, işleri olmaz yani. Hatta haşa annemize, Hafsa annemize büyük düşmanlıkları, kim ve nefretleri, hatta onları haşa kafir saydıkları ve çok kötü iftiralar taktıkları, kendi ana kaynak kitaplarında sabittir. Bunlar az kitapsız adam değiller bunlar. Annelerimize bile dokundururlar yani Kur'an-ı Kerim'le müberra, oldukları bütün suçlardan ayıplardan kusurlardan Allah tarafından uzak tutuldukları beyan edildiğine dair ayet olan annelerimize bile laf ederler. Hem de ne laflar. Onun için eli betteniçe onlar diyorlar ki eli e dost musunuz? Eğer dostsanız bu hükmü sizde uygularız. Hangi hükmü uygularsınız efendim? Ve caylium onların yapması neyi Etteberriye uzak olmayı yani sevmiyorum demek. Teberri yani ben efendim tutmuyorum, savunmuyorum, sevmiyorum. Beri yani uzak. Beri uzaktan geliyor. Onlar ne yapıyorlar? Teberri kimden? Minel Kulefa i selaseti. Üç halife Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhum ecmaîn efendilerimizden. Daha ve gayrim, diğerleri kimlerden? Reshabeti. Sahabe-i İkram diğerlerini de diğerlerinden teberriyi uzak durmayı onları sevmemeyi ne yapmaları? Şartan, şart koşmaları. Leha. Leha mahabet-i için. Yani Ehli sevmenin şartı nedir? Sahabeyi sevmemektir. Üç halifeyi sevmemektir. Hatta üç halifeye ve tüm sahabeye düşman olmak. Beş tane sahabe hariç işte Aziz Ebu Zerazi Selman gibi. Sana e, Ammar radıyallahu olan var işte. Beş altı. Bu e, bunun dışında e, yani burada on binlerce sahabe var. Yani yüz bin küsur var da bu olaylarla müteallik olan binlerce on binlerce sahabe var. Bunlardan uzak olmayı ne yapmaları? Şarttan şart kabul etmeleri. La Ehli Beyt sevgisi için. Yani madem ki bir hüküm verdin, bir insanı seviyorsan düşmanlarını sevemezsin. Tamam bu doğru. E sen de Eğli seviyorsan Eğli Beyt'in sevemezsin. Kimmiş onlar? Üç halife ve sahabenin tamamı Eğli e düşmanmış. Hoppala! Nereden çıktı sahabe Eğli e düşman olduğu ya? Güç düşman olduğu nereden çıktı? Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'in damadı oluyor ya. Kızın verdi ona, kız aldı onu da. Hazreti Osman Efendimiz'i e, aşkı yağlar e, şehit etmesinler diye Hazreti Ali Efendimiz nöbet bekleti kapısında. Hasan Hüseyin Efendimiz'i nöbete yolladı ya. Canlarını tehlikeye attılar yani. Direndiler Hazreti Osman'ı kurtarma. Ama baş edemediler. Çünkü adamlar çatıdan geldi. Bir tanesi katil olan Çatıdan geldi, çatıdan indi evin içine yani. Kapıdan gelemedi. Onlar Mısır'dan, şuradan buradan Yahudilerin, İbn-i Yahudisi falan kışkırtmalarıyla toplanan efendim çapulcular Medine'yi bastılar. Ama üç halife birbirine düşman değildiler ki Hazreti Ali Efendimiz'e düşman değildiler ki. Daha geçen gün okuduk. Hz Ömer ne dedi? Ya Abelhasen senin olmadığın bir asırda yaşamaktan Allah'a sığınır. Hazreti Ali Efendimiz Evec Efendimiz'in de ordu komutanlığını yaptı, mahkeme katılığını yaptı. Aziz Ömer Efendimiz, Aziz Osman Efendi hepsinin döneminde vazife yaptı ya. Nereden çıkarttılar bu şia ya bunu? Yahudilerden çıkarttılar. Müslümanları bölmek için. Böyle bir şey olur mu ya? Birini sevmen, şu düşmanını sevmemen lazım. Bu bir kaziyedir. Yani karar, hüküm. Tamam kabul. O zaman sen geliyorsun. Bunu nereye tatbik ediyorsun? Ehli sevi seviyor musun? Seviyorum. Seviyorsan, Ebu Bekir Ömer Osman'ı sevemezsin. On binlerce sahabeyi sevemezsin. Onlardan uzak durman lazım. Bunun şartı olur Bu kadeyi buraya uygulamaları Gayru münasibin Ve icra müfteda Ve cealühümde. Ona matuf Haber geldi. Gayru münasibin Asla uygun bir şey değil. Yani Münasebet alan bir şey değil. Alakası yok yani. Bunun Bu dediğimizle bunun alakası yok. Allah ve Resulü seven onun düşmanlarını sevmez. Bu bir kaide. Genelde de bu bir kaide. Birini seven onun düşmanını sevemez. Bu da bir kaide tamam. Ama sahabe-i kiram ve üç halife el düşman değil ki. Mesele burada. Nereden çıkarttınız, uydurdunuz bunu? Buyuruyor. Feynnet <gülüyor> teberriye çünkü beri olmak, sevmemek, uzak olmak, ellezi o şey ki o min şartı Sevdiklerine dostluğun şartıdır. Doğru. Sevdiklerinle dost olmanın şartı nedir? O sevdiklerinin düşmanlarından uzaklaşmak. Bu, bu, bu var ya, hüve bundan maksat nedir? Etteberri uzaklaşmaktır mı? Helada O sevdiklerinin düşmanlarından uzak olmaktır. Yoksa La mutlak utteberri. mutlak manada uzak olmak. Amen o kimçelerdenki sivah, onların dışındadır. Yani eli bet olmayan kimseyi sevemez. Böyle bir şey yok. Yani ben hocamı seviyorum, Üstadımı seviyorum, efendim. Benim bunu sevmem çünkü bunun düşmanlarından uzak olmam lazım. Bunu anlarım. Ben Mahmud Efendi Hazretlerini seviyorum. Ona hakiki sevgim varsa ona düşman olanlarla geçinemem. Yani onu sevmeyenlerden uzak olmam gerekiyor. Bu bir kaydedir yani. gayri ihtiyari de bu hasıl olur. Çünkü sevginin kuralıdır bu. Nasıl ki Mahmud Efendi Hazretleri, Ali Adil Efendi hakkında bir şey konuşan ne yüzüne bakar ne elini tutar yani. Yanından da kovar. Bir daha da yanına almaz. Niye? Şeyh'in haline konuşur veyahut da ona karşı bir hareket yapar. Asla. Çünkü biliyoruz tavırlarını, böyle şeyleri. Yanında bulunduk, şahit olduğumuz şeyler var. Eskiyi tabii hatırlatıyor. Biz onları yaşamamışız ama bu adam işte efendi baba için şöyle demişti falan. Hiç o adama itibar etmez. Veya efendi baba şu adam için böyle demişti. Bitti o adam onun için. Ağzıyla kuştursa, havadan uçsa madem şeyhinden onun hakkında bir bilgisi var, ona itibar etmez. Tamam. Sevginin kaidesi sevdiklerinden sevdiklerinin düşmanlarından teberridir, beri olmak, uzak durmaktır. Bu, bunda sıkıntımız yok. Ama bu onun düşmanlarından uzak durmak anlamına gelir. Yoksa onun dışında kimseyi sevemez tamam sevginin bir dereceleri vardır ama onun dışında kimseyi sevemez anlamına gelmiyor. Yani El-i seviyorsan sahabenin hiçbirini sevemezsin. Böyle bir şey olur mu ya? Hazreti Ali Efendimiz'i seviyorsan üç halifeyi sevemezsin düşmanlarını sevemesin Hazreti Ali efendimiz. Onu anar. Sahabe birbirine düşman değildi ki. Hazreti Muaviye efendimizle savaştığı halde ne burada Hazreti Ali efendimiz. İhvanuna Devlet idaresine karşı çıktılar ama bizim kardeşlerimizdirler. Kardeşlerimizdirler. Ma'un bikefera ve la Kafir de değiller. Bırak kafiri fasık da değiller. O Şia'ya sorsan sahabe Hazreti Muaviye ve onun taraftarları hepsi kafir. Haşa kıymetli sahabedirler. Bak Hz. Ali Efendimiz'den daha mı iyi biliyorsun. Kraldan beter kralcılık yapıyorsun. Kafir de değiller. Fasık da değiller. Niçin? Onların da iştahatı var. Ellerinde dayandıkları ayet hadisler var. E buna göre Hz. Osman Efendimiz'in e, velisi oluyorlar yani kan sahibi. Akrabalıktan. Ümeyye geldiği için. Hazreti Osman Efendimiz de onlardan idi. E bu arada kan talebi oldu. O arada işte İhtilafların sebebi ictihada mebniydi. Yani ayet ve hadislerden çıkardıkları hükümlere göre hareket ettiler. Nefislerine göre hareket etmediler ki. Arada munafıklar, Yahudiler kol gezdi, harp çıkarttılar istemeden de oldu bazı savaşlar. Ama hiçbirinin kastı nefsani, şahsi cin ve nefret İslam düşmanlığı değil. Hazırlı düşmanlığı değil. Hz. Muhammed Efendimiz bir kere yanına gelen bir zata Hz. Ali sordu. Ne yapıyor şimdi? Ne haldedir? Falan. O da biraz da çekindi yani onlar harp etmişler diye. Nasıl anlatayım? Ne, ne diyeyim? Neresinden anlatayım? Anlatmayayım. Adını unuttum o zaten. Bir kere sohbette geçti bu. O da anlattı işte gece şöyle namaz kılar, gündüz böyle oruç tutar. Bazı hallerini, faziletlerini anlatmaya başladı. Hatta baktı biraz Hazreti Muaviye. Yani bozuluyor mu? Hazreti Ali efendimiz betedince. Nerede bozulacak? Başladı ağlamaya. Vallahi ebul Hasen, yani Hasan yani Hasan'ın babası de. Hazreti Ali için. Vallahi Ebu'l-Hasen senin dediğin gibi. Daha da yüksek faziletleri var. Vallahi öyledir. Dünyadan zahit, soğuk. Sırf ibadete rahip. Dünyadan zahit. Bütün faziletleri kendine toplamış. Onun döneminde yani Hazreti Osman da vefat ettikten sonra Hazreti Ali Efendimiz'den daha eftar. Dünyada bir kişi kalmadı. Sahabenin hepsine eftar. Dünyada bir kişi yok ondan eftar. Hazreti Muaviye bunu bilmeyecek bir adam mı? O kadar akıllı insan vahiy katipliği yapmış yani Hazreti Ali'nin faziletlerini nasıl bilmez. Siyasi işler oldu, istihadi iş, meseleler oldu. Devlet yönetimi işte böyle sıkıntılar çıkarıyor. Çıkardı. Hz. Ali tarafı iki cevap aldılar, haklıydılar. Hz. Muaviye tarafı haksızdılar. İştihat hatasından dolayı olduğu için yine bir cevap aldılar. Kendisi de diyor, kafir dedi, fasık da değil. Fasık, yani büyük günah işlemiş biri değil. Halbuki devlete başkaldıran fasık olur. Pahi olur yani. Şey. Burada da bir haddi aşma var, bir başkaldırı var ama sebepli olduğundan, tevilleri olduğundan, iştihata dayalı olduğundan yani çünkü Hazreti Muaviye de müçtehit. Sahabenin fukuhasından. Fakih yani, fıkıhçı. Normal bir sahabe değil. i̇bn Abbas Hazretlerine sordular. İşte Hazreti Muaviye bir meselede şöyle fetva veriyor. Dedi ki o fakihtir. Yani Muaviye fıkıh bilir yani. İslam'ın fıkhını bilir. Her sahabe bilmez mesela fıkıh. Sahabenin hepsi hafız değil, hepsi müfessir değil, hepsi ravi değil. Yani... Hepsinin farklı şeyler var. Mesela fıkıhçı sahabe az. Mavi fakıhtir dedi. Bukhari'de var bu ya. Onun için burada nefis falan yok. E sen diyorsun ki eli beyti sevecekseniz eğer bütün hiçbir sahabeyi sevemezsiniz. Nereden çıkarttın bunu? E sen dedin ya kaide var. Ne kaidesi var dedim ben. Ben dedim ki düşmanlarından uzak durma kaidesi var. Sen diyorsun ki ondan başka herkesten uzak durma kaidesi var. E böyle şey olur. Benim şimdi Mahmut Efendi Hazretlerini sevmem. Benim Hacı Saleh Efendi'yi sevmeme mani değil ki. Sevgiler arasında tabii ki fark var. Kendi şeyhimin sevgisiyle bir olmaz. Ama Şeyh Zekeriya Efendi'yi de Muhammed Zekeriya El Buhari onda onu da çok sevdik. Seyyid Mahmut Ali Efendi'yi de çok sevdik. Birçok ulema abiliya gördük efendim senin yanında ikselisiyle tanıştık. Onları Sen, efendim efendimi seviyor mu Mahmut Efendi? Tamam. Hiç başka ondan başka hiçbirini şey sevemez. Uzak olacaksın. Yani Nasıl sevemem? O da bir Müslüman, o da bir alim. O da bir Allah dostu, veli yani. Böyle bir şey olabilir mi? Buradaki kaide, onun dışındaki hiç kimseyi sevemezsin diye bir kaide yok ki. Onun düşmanlarını sevemezsin diye kaide var. E, öbür şeyhler, meşayih birbirinin düşman değil ki. Hepsi birbirinin elini öpme, ayağını öpme, kalkıyor. Biz öyle gördük onları. E, sahabe de öyleydi. Birbirine hürmet eden yani ben şiaya mı inanacağım, Kur'an'a mı inanacağım? Kur'an diyor ki sahabe kendi aralarında çok merhametlidirler. E şimdi Allah'ın ayeti, Kur'an vahiy gelmiş. Fetih suresinin son ayetinde e bunlar sonradan birbiriyle savaş edecek, harp edecek, birbirine girecek, birbirine düşmanlık edecek, mal için, makam için, rütbe için, riyaset için, şan için, şöhret için, kanlar dökecekler olduğunu Allah bilmedi mi haşa? Ya diyeceksin ki Allah cahil aşa. haşa? Allah önceden sahabenin ne mal olduğunu bilemedi. Onun için Kur'an'da önceden çek yazdı. Aralarında merhametlidirler buyurdu. Ondan sonra da Allah'ın bildiği gibi olmadı. Sonradan bir de baktı. Peygamber vefat etti sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe girdi birbirine harbet. Tamam sahabe harp etmedi demiyor. Ama burada bir şefkatsizlik, merhametsizlik yok. Burada bir iştahat hatası var, bir tevil var. Yahudinin münafıkların iş görmesi var, laf taşıması var Müzevirliği var. Hiç adet dışında oldu ya. Hazreti Tala, Hazreti Cübeyr Cemal vakasında ertesi gün harbi olacak bilmezdiler. Harpten evvel Hazreti Ali Efendimiz'in çiçeğine geldiler çadırına. Beraber yemek yediler akşam ya. Namaz kıldılar cemaatle. Ertesi gün birbirine savaşacak adam akşamında aynı sofrada yer miler. Senin benim anladığım bir şey yok burada yani. Sonradan Hazreti Ali Hazreti Zübeyir şehit oldular. Hepsi e, Hazreti Ali Efendimiz'in askerlerine bile dediler ki biz bu işte bir şey anlamadık. Biz ona karşı diye harbedelim diye gelmedik. Biz ona biatımızı ulaştırın. Biz vefat ediyoruz burada ve harp meydanında daha yetişemeyiz. Yani onun için burada aralarında bir düşmanlık yok. Çünkü ayet-i kerime diyor ki ve ve benim peygamberimle beraber olanlar. Kim onlar? Sahabe işte. Biz sahabe olamayız ki onunla beraber değildi ki. Eşiddah ala'l kuffar karşı çok katı ve şiddetlidirler. Ruhamau beynev aralarında çok esirgeyici merhamet idilerler. Evelledine tebeu'u'd daru'l iman. kendilerine hizmet eden muhacirleri çok severler Kendileri aç olsa açık olsa onları nefislerine tercih ederler. Yemezler yedirirler, giyinmezler giydirirler. Arsalarını, tarlalarını yaraladılar. Efendi mallarını, mülklerini ortaya koydular. Muacirlere taksim ettiler. Siz geldiniz. Her şeyiniz Mekke'te kaldı. Kafirlerin elinde bir şeyiniz yok burada diye. E şimdi bu ayetler Kur'an'da yani. Ben Şia'nın palavralarına, acem palavralarına mı inanacağım? Allah'ın ahitlerine mi inanacağım? E ama peygamberden sonra bunlar dinden diyor. Haydarbaş'ın demesi gibi. Tövbe estağfirullah Yemame'deki mürtet olan kafirlerin hadisini getiriyor Reb-i Bebek Sıttıklar Reb kullandı ya. kaç ay, birkaç ay evvel yazdım işte dergide iki tane veya üç tane yazı yazdım. Bütün kaynak ve delilleriyle ortaya koydum. Böyle bir şey olabilir mi? Kim dinden döndü? Hangi sahabe dinden döndü ya Efendimiz'den sonra? Dinden dönen yok. Yüz bin küsur sahabe var. Kim dinden döndü ya? Müseleme Türk Hesab sahabe miydi? Yani onun adamları Yemame'dekiler. Ha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve görmüş Müslüman olmuş belki birkaç kişi var içinde olabilir. Ya bundan sonra mürtet oldu. Zaten mürtet olduktan sonra sahabelik kalır mı? Adam dinden çıkıyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhacir ve ensar tabakası. Sen Yemame nereye yani? Sen, muhacir ve ensar değil ki Yemameliler. Muhacir ve ensardan kim mürtet oldu? E sen bu hadisleri nasıl buraya hamlediyorsun? Ondan sonra efendim e, onlar birbirine çok e, kaba davrandılar. işte Hz. Ali'nin hakkını yediler ve şehri harbettiler, kan döktüler falan. E, peki bu ate ne diyeceğiz? Aralarında merhametlidirler. E, Allah Teala ezelde bilmiyor mu? E, bunu Kur'an'a koyuyor, vahiy ile indiriyor da ne solmamış. Lafzu da mensuh değil, hükmü de mensuh değil. Alenen Kur'an'da muhkem bir ayet olarak duruyor. E şimdi bulunan aralarında merhametli olduğu Kur'an'la sabit iken. Sen nasıl diyorsun ki onlar birbirinin düşmanıydı? Düşmanlar merhametli olur mu yani? Ne kadar güzel bir delil aklıma getirdim evla. Şimdi konuşurken laf lafı açtı yani. E ben sana mı inanacağım? Eşya. Rabbime inanacağım? Tabii Rabbime inanacağım. Mevla bu onlar birbirine çok acır. O zaman sen ne yapamazsın? Efendim Ehli Beyti seviyorsan sahabeyi sevmeyeceksin. Böyle saçmalık olur mu? Mahmud Efendi'yi seviyorsan diğer güç hiçbir evliyayı sevmeyeceksin. Böyle bir şey olur mu? Kayda hangisidir? Seviyorsan düşmanlarını sevmeyeceksin. Bunda kabulüz. Ama sahabe onların düşmanı değildiler. Onlara çok hürmet ederdiler. Tazım ederdiler Ehli Beyt'e ya. Allah Allah. Birbirinin elini öpmek kalkardı, Öbürü öbürünün efendimin ayağını öpmek akardı. Böyleydiler yani hürmet bakımından. O derdi biz alimlerimize şöyle hürmet edeceğiz diyelim. Sahaben ise ki fıkıhçı olana, ehlibeyten olan İbn Abbas gibi zatlar eşe işte sen bizim alimimizsin, fakihimizsin falan öbürü onun elini öper ve işte atından inmesine yardımcı olur veya tazim eder o ona. İşte yani biz de o zaman ehl Beyt'e böyle saygı göstermekle emrolunduk der. O da ona daha büyük saygı gösterir. Böyle bir şey yok. Bu harpler farklı hikmetlere memnun olarak tahakkuk etti. Bu usta uzun da bir sohbetlerim var. Cemal vakası, Sıfın vakası ile ilgili eski derslerde. Onun için bu böyle bir şey olamaz. La yücevvizü, cahiz göremez. Akılın, akıllı başında bir adam. Nun sıfın, insaf vicdan sahibi ise... Her akıllı vicdanlı değil ki. Yani adamda akıl var ama kurnaz ile bas, hokka bas. Tersine çeviriyor işi ya. İnsaf eden bir akıllı caiz göremez. Neyi kevne ashabin nebiyyi aleyhissalatü vesselam Efendimizin sahabetsinin olduğunu, aden düşmanlar olduğunu. Bir aklı başında adam bu kadar ayet hadisi bira bak demin de bir şeylerde söyledim delil. Bu ayet ve hadisleri göz önünde bulundurarak, siyere bakarak, şemale bakarak, yani siyer kitaplarındaki sahabe arasında yaşanan hadiseleri vakıf olarak diyebilir mi? Bu sahabe birbirinin düşmanıydı. Asla diyemez. فَيْنِهَا وَلَا اِلْا كَابِرَىٰ Çünkü bu büyük zatlar, bu dostlar bedelu cömertçe harcadılar اَمَّالَهُمْ مَالَرِنِ وَاَمْفُسَهُمْ canlarını bile ne mallarını ya? Biz daha bir kuruş para veremiyoruz. İslam için, Kur'an için, şeriat için. Onlar ne yaptılar? Mallarını, canlarını bezlettiler. Fi mehabbeti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sellem vesselamın sevgisi uğrunda. Ona o kadar aşık oldular, onu o kadar sevdiler ki analarından, babalarından ileri geçirdiler. Oğullarından, kızlarından, karılarından ileri geçirdiler. Zaten imanın kemale ermesi için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şart koşmadım. Bak şimdi, efendim, Mevlid-i Şerif'e girdik. Rabbi'ül Evvel ayına girmiş bulunuyoruz. Rabbi'ül Evvel'in ilk gecesi. Bu sohbetin size, efendim, ulaştığı gece. Mevlid-i Şerif'in, Rabbi'ül Evvel'in sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşviklerinin, yani işte epey bir sene olmuş, 1490 gibi falan bir hesap çıkarttık yani doğumu için. E, bu kadar sene evvel alemlere şeref verdi. Nur'a gark etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah Mevlid, Kandili e, de Yahya Kemal Beyatlı şeyinde çekmecede olacağız. İnşallah orada toplanacağız. Mevlid'i kutlayacağız. Sohbetler yapacağız. Muhabbetler yapacağız. Hanım cemaate yer olmadı ama onlar da evlerinden, radyo, televizyonlarından izleyecekler inşallah. İşte, Oradaki bereketlerden onlarda mahrum kalmamaları için o gece orada ilanlar da yapacağım yani. Ertesi günle alakalı. Onlara da efendim, efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in berekatı ulaşsın diye bazı şeyler söyleyeceğim. Takip etsinler, kaçırmaz 11 Aralık oluyor herhalde. 11 Aralık pazarın akşam yani pazartesiye bağlayan gece. Hem de hakikaten Efendimiz'in doğduğu gece pazartesiye bağlayan gece bu sene denk gel. Her sene yani 12. gece pazartesi gecesi olmaz her sene. Bu sene olması büyük bir bereket. Ve rahmet. E şimdi Sahabe-i kiram nasıl sevdiler? Onun sevgisi uğrunda mallarını, canlarını efendim, çömerçe sarf ettiler. Ve bıraktılar el-cahe. Rütbeleri, makamları, mevkileri ve riyasete, reislikleri, başkanlıkları, efendim Mekke'deki konumlarını, itibarlarını diyelim ki tüccar Mekke'nin en zenginlerinden tüccarlar Hazreti Bekir Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz zenginidiler. Ama ama Geldiler Medine hiçbir şeyleri yok Kim terk eder Yurdunu, evini, barkını Efendim malını, mülkünü Kim terk eder? Kolay mıdır? İslam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi onları Öyle Fedakarlıklara sevk etti Çünkü do gayri ihtiyari Doğal olarak, tabi olarak Birini sevdiğin zaman, hele ki canından ileri Sevdiğin zaman artık Onun uğrunda can verilmez mi? Canından çok sevdiğin birine can verilir sen niye veremezsin Allah için, peygamber için canlı diyelim? Cihat edemezsin. Çünkü sen Allah Peygamber canımdan çok seviyorum, lafta iddiasındasın. Hakiki manada sevseydin verebilirdin. Çünkü canından çok sevdiğine can feda edilir. Ama bizdeki laf, inşallah, şumbarek mevlüt ayürmetine efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbeti ve sevgisi hakkında, sünnet seniyesine ittiba, yoluna uyma hakkında ve onun faziletleri, güzel ahlakı hakkında birkaç ders yapacağız inşallah. Efendim, tabii Mevlid Kandil'in birkaç gün evvel bir toplantıda var, bir salon tutulacak. onu da ilan edeceğim. Sonrasında yine var, Mevlid'den bir gün sonra yine bir salonda, İstanbul'da, ikisi de İstanbul'da. Onları ilan edeceğim tam, yani şu anda adreslerini bilmiyorum. Kesinleşti de. E, yer olarak bir ihtilaf var ya oraya orada iki ya bu yakada ya karşı yakada. Onları beyan edeceğim o sohbetlerde de efendim sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti hakkında biliyorsunuz ne evvel girdi mi ben 4 e, hafta yani en azından 4 sohbet perşembeler itibariyle konuşuyorum. Kainat efendisine salavat okumanın faziletleri, muhabbeti, sevgisinin alametleri ve onun sahabenin ona olan sevgisi bunları çok anlatırım. Bunlarda çünkü imanın kuvvetlenmesine sebebiyet var. Fekeyfe nasıl ca yücüzü caiz olur? Nisbetü adaveti ehlil beyt. Ehlil beyt düşmanlığını nispet etmek ileyhim bu sahabeye. Malını, canını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğrunda vermiş. Hazreti Sıddık o mağara hadisesinde. Hazreti Ömer Efendimiz kaç yerde, tehlikeli anlarda. Hazreti Osman Efendimiz tebukte muharebelerde bin tane deve. Şimdiki bin tane jip. Kaç yüz bin euroluk. Yani mallarını, mülklerini bir insan sevmeden verebilir mi ya? Münafıklar niye veremedi o zaman? Onlar da biz Müslümanız dediler. Hiçbir şey veremediler. Çünkü e, münafık yani. inanmadığı şeye inandım diye gösteriyor ama para verebilir mi ya? Çünkü bu sevgi itaatı gerektirir. Sevense innel muibbel meyyuhub mutluyum. Seven sevdiğine itaat eden. Bu yani gayri ihtiyari. Sevgi bunu gerektiriyor. Öyle bir cömert olur ki sevdiğine karşı. Nesi var nesi yok mu? Başka normal insanlara karşı o kadar cimridir. Üstten sıkar alttan yalar. Ama sevdiğine geldi mi kesen ağzını açar. Sevgi bu. Yoksa sevgi değil zaten. geldik. E şimdi sahabe-i kiram malını canlı Resulullah sallallahu aleyhi ve sevgisi ve yolu uğrunda sarf etmiş o şerefli insanlar. Nasıl dersin ki sen ey şia, onlar ehli düşmandılar. Ya ehli kim? Onların en sevdiklerinin torunları. Rayhaneleri, çiçekleri, parçaları, Fatıma müzatü minni. Fatıma benim parçam. Allah Allah. Ben kimin dostuysam Halide onun dostudur. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sahabenin velisi, mevlası sahibi dostu değil miydi? En yakın dostlarıydı. Anadan babadan ileri dostlarıydı. E peki onlara demiş ki ben sizin dostunuzsam Halide sizin dostunuz. Bu ayrılmaz Birbirinden ayrılması düşünülemez. O zaman sahabe peygambere inanmamış olur ya. Resulullah sadece sevmemiş olur ya. Böyle bir şey nasıl düşünülebilir? Bu nasıl bir acem palavrasıdır bunu tutturdular bir de yutturdular millete ya. Ve şimdi sen malını canını Allah ve Resulü'nün sevgisi ve itaatı yolunda harcayan sahabeye diyeceksin ki ehli sevmezler. Peki. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَسَّبِكُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ اَوْلَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُونَ <gülüyor> بِاِحْسَانِ Muhacirlerin ilkleri, Ensar'ın sabitleri, Akabe beyatlarında ilk bulunanlar, sonra imanda, ihsanda, iyi amellerde, onlara tabi olan diğer sahabenin tümü, رَضَيَ اللّٰهُ عَنْ وَرَضُوَانِ Allah onlardan razı oldu, onlarda Allah'ın sevabından, mükafatından razı oldu. Şimdi allah Teala, Haşa bilmeyecek. Ayeti indirecek, razı olduğunu beyan edecek. Sonra da bunlar yoldan çıkacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra onunu hane halkına, el düşmanlık edecekler. E ona düşmanlık edene Allah razı olur mu? Olmaz. E peki Allah niye razı oldum diyor. İşte işte bu ne oldu? Allah bilemedi. İşte bunlar Allah'a da kandırdılar haşa. E kıp kıpkızıl kafirsin ya. Seni 72 fırkadan sayamayız ki. 72 iki fırkadakiler hiç olmazsa Müslüman. Eli sünnet olmasalar da. E sen Müslüman olamazsın. Neden? Ne mutezilede var böyle bir durum. Ne cebriyede var. Ne kaderiyede var. Ne de var. Ne, de var, ne, de, var, ne de var. 72 fırkan en kötüsü şiadır derim Avrupa Hazretleri. E çünkü Resulullah'ın hesabına boz ediyorlar kızıyorlar. Allah razıyım buyurduktan sonra. Allah'ın emrini kırandan Allah razı olduğunu Kur'an'da bildirir mi? E bildirmez. E peki, velûcu muhabbeti ehlibeyti Ali sallallahu aleyhi ve Efendimizin ehlibeytini sevmek farz mı? Farz. Bunun farziyeti ve lüzumu sabitün. Sabittir bin nasl kat'i, kesin delille. Ayet var ya, hadiste olsa hani sahabeden biri der ki o hadisi ben duymadım. Öbürü der ki ben o sohbette bulunmadım. Öyleyse bütün sahabe her hadisi duymadı ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı sohbet ediyordu. Herkese işi var, gücü var. Biri gidiyordu, biri iki ay dönemiyor yoldan. O zamanki imkanları düşün. Şimdi bile insanlar her sohbette bulunabildi mi? Hazretleri bu kadar sohbet yaptım. Ben diyebilir miyim ki hepsinde vardım? Sen diyebilir misin? Ben belki ekseriyetine vardım. Sen ne kadarında vardın? Ki bu kadar şu anda imkanlar arttı halde. E şimdi sahabe-i kiram hadis değil ki bu. Diyesi ki ben bu hadisteki e, sevginin farziyetini duymadım. Ya Bu nasıl ile ayetle sabit? Resulullah'ın ehlibeytini sevmek. Ne diyor İmam Şafii radıyallahu? Ya ehlibeyt-i Nebi hubbuku mu? Farzum minallahi fil kuran enzelehu. Yani bu i̇bn hatırladım da yekfi lekum şerefenne men la yuṣallî aleykum lâ salâte leh. Belki biraz kelimeleri şey etmiş olabilir. Şiir vezinlerinde konuşuyor. İmam Şafi'nin şiiridir. Ey Ehl-i Beyt, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem çocukları, torunları, hane, halk. Sizi sevmek farzdır. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunun farz olduğunu ayetle indirmiştir. Ve bildirmiştir. Siz şeref mi arıyorsunuz? Size şeref olarak yetmez mi ki? Yeter de artar. Nedir o? Size salavat okumayan, dua yapmayanın namazı yok diyor. Onun için İmam Şafi'nin mezhebinde Allahu musalli, Allah'ın barik okumak, tehiyyatta yani son tehiyyelerde Veyahut da gayrimökkede sünnetlerin yani ikindiyle e, yatsının ilk sünnetlerindeki ilk oturuşta da okunuyor biliyorsunuz. Gayrimökkede olduğu için. Kalkınca da subhanek okunuyor ya. Oralarda salli barik okumak vaciptir. Bize göre kuvvetli sünnettir Hanefi'de. E Şafii İmam Şafii Hazretleri'ne göre farzdır yani. <gülüyor> salli barik farzdır. Fatiha gibi vacip farz demek yani. Amelde vacibin ameldeki karşılığı farz gibi. Mecbur yapılacak demek zorunlu. E şimdi diyor ki size Allah'ım salli okumayanın namazı yok diyor İmam Şafii. Ya. Daha, yani size dua etmeyenin namazı yok diyor. Daha Allah Teala kendine yapılan ibadette, kendine has olan namaz ibadetinde bile size duayı şart koymuş. Ya e bu kadar önemlisiniz. E şimdi sahabe-i kiram bunu bilmiyor mu? O sahabe-i kiram nasıl onları sevmez? Sevmiyor nasıl denebilir? kadar, usturanın ağzına sürülecek kadar aklı başında olan bir adam. Sahabe ehli beyti düşmandı. Saç, safsatasını ortaya atabilir miyim ya? Adama manyak derler. Ama bugün kaç yüz milyon şia? Bu kafada. Allah akıl fikir versin, idare versin. Bunlar ne biçim insan ya? Sen ne diyorsun ya? Vecu'ilet. Kılındı mehabbetü mehli beyti sevmek. Ecrat daveti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam'ı bize davet etme. E, tebliğ etmesinin ve bizi dine davet etmesinin ücretini kılın. Para istedi mi bizden? İstemedi. Bütün peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de ortak sözleri nakledilir. Bütün peygamberler. bu Aleyhisselam, Aleyhisselam Kur'an sayıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Kulma, de emrediyor. Kulmâ selûk mâli min ecr. Habibim söyle ki ben size dini duyururum, tebliğ ederim ama karşılığında ücret istemem. Söyle. E diğer peygamberlerden de lakları ve alemin Ben size dini tebliğ ettim, sizi din'e davet ettim ama karşılığında ücret para istemiyorum. İnece'lillahi. Ücretim ancak Allah'a ait. İnece'lillahi ellezî fattarani başka ait. Farklı peygamberlerin kelamları. Ama Kur'an-ı Kerim naklediyor. Benim ücretim beni yoktan yaratan'a aittir. Para istemiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu dini getirdi, davet et. Ne namaz bilirdik, ne abdest ne kusül ne taharet. Ne ahiret, ne cehennem, ne cennet. Hayvanlardan beter yaşıyorduk. Ve fetret devrinde kalsak, peygamber daveti bize ulaşmasa cennet yüzü göremezdik. Hani belki azap da olmazdık fetret devre tebliğ gelmemişse ama toprak olurduk. E şimdi biz cennete adayız. Cennete girme namzetleriyiz. Allah tamamına erdilsin, nurumuzu kesintiye uğratmasın. Cennete girene kadar nurumuzu daib eylesin. Hidayet nurumuzu, ehl-i sünnet inancımızı. رَبَّنَا اَتِمِمُلَنَا نُعْرَنَا وَغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِشَنْ kadir. Ey Rabbimiz bizim için nurumuzu tamamla ve bizi mağfire değil. Günahsız kul olmaz. Bizi nursuz bırakma. Dua ediyorlar Allah'ın dostları. Kur'an-ı Kerim olan dualarını bize naklediyor. Şimdi münafıkların üşüğü kesilince mahşerde müminler böyle dua edecekler. E şimdi biz bu dinin bize gelmesinden ne kadar bahtiyarız? Bu İslam ile müşerref olmamızdan dolayı ne kadar memnunuz? Saadetliyiz değil mi? Ne ödedik bunun karşılığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem para? Hiç. Peki davetin ücreti neymiş? Ehli sevmek. Çünkü ayet mi var. Ne bu? Ne bu? Habibim şöyle ki ben sizden Dine davet karşılığında Ücret ve ecir Yani karşılık istemiyorum İlle meveddete fil urba Ancak benim yakınlarıma Dostluk edeceksiniz Yakın akrabama dost olacaksınız Ehli beytime, hane halkıma dost olacaksınız Yani bunun dışında Para marap, mal, mülk Hizmet istemem Yani gel işte eşyamı taşı, evimi süpür Yemek ver, yemek yap, pişir Getir, götür, hurma topla Efendim sallallah sembesi şey yoktu ki. Ancak yakınlarımı seveceksiniz. E sahabe Müslüman değil mi? Müslüman ayet-i kerime demiyor mu ki ben onlardan razıyım. Ayet-i kerime demiyor mu ki onlar aralarında merhametlidirler? E peki Allah'ın kendilerinden razı olduğunu bildirdiği Muhacir ve Ensar isimlerini vasıflarını da söylüyor. Bu zaten sahabe-i kiram iki tabakadan müteşekkil ana hatlarıyla. Bir taraf Muhacir, bir taraf Ensar. Mevlada da bunlardan razı olduğunu bildirdikten sonra bu kişilerin bu ayetlere karşı gelmeleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehlibeytini sevmemeleri tasavvur edilebilir mi? Tekayyül edilebilir mi? O zaman efendimizin getirdiği dine davetin ücretini ödememiş oluyorlar. Var mı öyle ya ama? Böyle insandan Allah razı olur mu? Peki Allah Teala bunları evvelden bilmemesi düşünülebilir mi? Haşa. E, razıyım dediyse ebedi kıyamete kadar razıdır. Çünkü ayetle sabit. Ta ayet değişir mi? Kur'an değişir mi? Kıyamete kadar baki son kitap. O zaman rızalığı sabit. Demek ki onlar bu rızayı bozacak bir şey yapamayacaklarını Allah ezel de biliyor. Yapmayacaklarını. Ha zorla değil yani. İradeleriyle yani. Böyle bir şey yapmayacaklar. E Mevla bildiği için razıyım buyuruyor. Tanesi kaldı. Ondan sonra ve menyakterif haseneten kim iyi ve güzel bir amel işlerse ki ehli beyti sevmek en güzel hasenedir biz o kişiye o işlediği güzel amel içerisinde karşılığını, güzel sevaplarını, cennetteki derecelerini artırdıkça artırırız. E şimdi demek ehli beyti sevmek hasenedir, farzdır, vaciptir, en hayırlı, en güzel bir makbul ameldir ve Mevla'nın karşılığında cennetini cemalini vaat ettiği söz verdiği bir haslettir hal böyleyken Allah'ım razıyım bu kullarımdan buyurduğu kişilerin bu hasletten e, ari olmaları yoksun olmaları zerre kadar aklı ve vicdanı olan bir müslümanım diyen için düşünülebilir mi? cahil görülebilir mi? mümkün değil o zaman ya bu da akıl yok ya da bunlarda iman yok. Üçüncü şık yok. Ya bunlarda akıl yok. Ya bunlarda vicdan yok. Ya da bunlarda iman yok. Üç şık. Dördüncü yok diyebiliriz. Ya akıl yok. Varsa vicdan yok. insaf yok. Adalet yok. Üçüncü şık. iman yok. Ya da üçü birden. O da olabilir. Üçü birden de olabilir. Bu ne ya? Sen ne düşünüyorsun? Ehli Beyti seviyor musun? Seviyorum. Sevmiyorsun. Niye? Ebu Bekir seviyor musun? Seviyorum. Ha Ebu Bekir'i seversen Ehli Beyti sevemezsin. Niye? Onlar Ehli Beyti düşmandılar. Sen ondan düşman olmazsan bunu sevemezsin. Sevdiğinin düşmanlığı düşman belleyeceksin. Böyle bir şey yok ki ya. Ebu Beyti Sıddık'la onlar düşman değildiler ki. Sahabenin hiçbiriyle düşmanlıkları yoktu. E seni el seviyorsan onlardan başka kimseyi sevemezsin diye bir kaydı olabilir mi? Onların düşmanlarını sevemezsin diye bir kaydı olabilir. E sahabe de onların düşmanı değil. O zaman konu kapanmıştır. Ta ne sürdürüyorsunuz bunu? 1400 senedir bu kavgayı. Şu an Suriye'deki savaş, Şia-i el Sünnet savaş. Irak'taki savaş, Şia-i Sünnet savaş. İran'daki El-i Sünnet'e yapılan zulümler, %20 yirmi i Sünnet. Ne camileri var, ne medreseleri var, ne ibadet özgürlükleri var, hiçbir şey yok. Kabirleri kalmamış. Nişabur onların elinde. Her şey. İmam Gazali'nin kabiri yerle bir. Sayı Sahi Müslüm'ün sahibinin kabiri demişler. Bütün ulema kayıp. Kırmışlar geçirmişler. Bestamlar, Harkanlar, Tebrizler Nişaburlar kenti yani Tahran şimdiki adıyla bütün hep bunların işgali altında ya. Buralardaki Eri Sünnet Naçar vaziyetteler Hiçbir Çolun çocuğunu yetiştirecek halde Hiçbir özgürlükleri yok Alimlerin velilerin Bugoda ulemanın evliyanı Hep oralarda yetişmiştiler Şimdi mezarlarını bulamıyorsun Gittik yani baktık Mezarlarını kırmış geçirmişler Gavur yapmaz işgal ya Bu nedir Bu ne savaşıdır Ehli seviyorsun Ehli Bet sana böyle mi dedi Hazreti Ali Efendi sana böyle mi dedi Benimle savaşanlar bile benim kardeşim dedi. Kafir değiller, fasık değiller, büyük günahkar değiller. İstihat hatası oldu dedi. Araya düşman girdi, Yahudi girdi, münafık girdi. Anlaşılmadan bir şeyler patladı. Ya o zamanki imkansızlıklardan dolayı da laf söz tabi çok. Haberleşme araçları yok yani. O da tabi işi körükledi ya. Çünkü adamlar dururken e, oradaki bir Yahudi, bir münafık, bir şey bir ok atıyor oraya. Bir kılıç vuruyor oraya. Yani karşı tarafa öyle bir hareket yapıyor. içerideki ajanlar öbür tarafa savaşı başlatıyor. Bu taraf kendimi müdafadayım derken koptu bir savaş. Ya buna böyle oldu. Bu Kur'an'a bakarsak, bu hadis bakarsak sahabenin birbirine düşmanı olmadı, birbirine çok merhametli olduğu ayetleri, Allah'ın onlardan razı olduğuna değer ayetleri okuduğumuz zaman başkasını düşünmek mümkün değil. Nasıl Allah razı olacak? Birbirini Kesip yan adamlardan ya. Nefis için. Asla olmaz. Onun için e, Allah ile dost olmak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek demek onun onların düşmanlarından teberri uzak olmak, onları sevmemek kaydıyla, şartıyla mukayyettir. Bu Bunda şüphe yok. Çünkü benim düşmanlarımı seven benim dostum olamaz. Kayde tamam. Ama Şia'nın bu kaydeyi alıp da ehli beyti seviyorsanız bütün sahabeyi, hiçbir sahabeyi sevmeyeceksiniz demeleri akıldan, insaftan, imandan, İslam'dan çok uzaktır, bununla alakası yoktur diye araya bir konu girmiş oldu. Bunun dışında şimdi e, Allah düşmanlarından e, uzak olmakla alakalı konular Devam edecek. Dersimiz burada kalsın. Ee, buradan ileride yine e, asıl konuya dönecek. Neydi asıl konu? Allah seviyor musun? Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem seviyor musun? Allah'ın düşmanlarında iş, alakayı keseceksin. Resulullah'ı sevmeyenlerden, sünnetini sevmeyenlerden ilişkiyi keseceksin. Dost olamazsın. Dost olacaksın Allah ve Resulü'nü sevmiyorsun anlamına gelir. Bu meselenin üzerinde bir iki ders daha gider. İnşallah önümüzde de bu mektubat dersinden sen kaçırmayalım. Birbirine haber verelim. Mesaj atalım, telefon atalım, açalım. Çünkü neden? Tam da Noel'e doğru gidiliyor. İnsanlar Allah muhafaza bir gaflet edip de bir Hristiyan merasimlerine katılma kastı olmasa bile görüntüde bir benzemek bile olmasın yani. Görüntüde benzemek kutlamak, sevinmek böyle bir bayram havasına girmek gibi. Bunlardan sakınmak için e, bu tam da e, mektuplattaki bu dersimiz yani e, kaç sene ders dönsen oraya getiremezsin yani. Tam önümüzdeki iki haftanın derse. Önümüzdeki iki hafta, üç haftada önemli. Çünkü artık millet Noel'e hazırlanmaya başlıyor. Allah muhafaza. Onun için bunu güzelce e, kafirlerin durumu ve onların Allah ve Resulünün düşmanı oldukları ve bir Müslümanın da onlarla dostluk edemeyeceği, onların merasimlerine katılamayacağına dair çok önemli derslerdir. Allah Teala e Cümlemizi Muhammed Rabbani Hazretleri'nin e, beyanatından, e, mektuplarında yazdığı ilimlerden azami derecede müstefid eylesin, son derece müstefiz eylesin, ölene kadar bu feyizlerden mahrum eylemesin, ahirette de bu dostlarının itikadı üzere ölüp dirilmek, mahşere çıkmak ve orada şefaatlerine ermek müessere eylesin. Amin ve sallallahu ala, ala ve aleyhi ve sellem Muhammed'in ve aleyhi ve teslimen kathira